Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemine Vela akıbetü müttekin Vessalatu Vessalamu Resulina Muhammedin Ve âlihi ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz Hepinize sevgilerimi Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum Aile Mekteği programımızın Geçtiğimiz haftada sunmuş olduğum Mesajımı Eğitim bağlantılı mesajımı Kısaca özetlemek istiyorum Hatırlarsanız Kur'an'ın bünyesinde iki çeşit kadını dile getirmiştik. Erdemli kadınlar ve serkeş kadınlar olarak. Bu iki çeşit kadının özelliklerini, hususiyetlerini, artı ve eksilerini kitap ve sünnetin ışığında tahliyettik. Serkeş kadınlarla alakalı Yüce Allah'ın bize sunmuş olduğu tedavi usulünü metodunu hiyerarşik bir yapı içerisinde birbirlerine bağlı zincir halkası gibi anlaşılır hale sokarak, yorumlayarak takdim ettik. Güzellikle başlayan bir evliliğin ümit dolu bir evliliğin sonunun kötü olmaması, güzellikle ayrılması hususundan noktalamış. İyi niyetlerle evlendik Yine insanlığımızı, kişiliğimizi, karakter yapımızı temsil edecek bir tavırla da bu işi sonlandırmamız icap ediyorsa, güzellikle sonlandıralım. Kızmadan, bağırmadan, düşmanlık gibi bir atmosfere girmeden, tavra bürünmeden. Çünkü evlenmiş olduğumuz insan bizim din kardeşimizdi. Ama boşandığımız insan kadın olsun, erkek olsun. Yine din kardeşimiz, dinden çıkmadığı, irtidar etmediği, Şöyle olunca kitabın ölçülerine baktığımız zaman sevimsiz olsa dahi onları dile getirmiştik. Bugün ev atmosferinde 80-90-100 metrekarelik evimizdeki güzellikleri, karı koca hayatındaki eşler arasındaki lisan dilinin tesir gücünü, hangi konulara dikkat edersek evimizi pozitif enerjiyle buluştururuz. Bunlar olmadığı zaman da ev bize yabancı gelir. Sadece fiziki şartlarla istifade ederiz. O sükunetimizi, manevi rahatlığımızı, psikolojik rahatlamamızı maalesef kaybederiz. Bunu dillendirmek için de öncesilere güzel kadın ve çirkin kadın gibi ayrıma tabi tutulan böyle bir ıstılaha katılmadığımı, yeryüzünde hiç çirkin kadının olmadığını, olamayacağını, Açıklamak istiyorum. Güzellik ve çirkinlik, sevimli olmak veya sevimsiz olmak olarak algılıyorum. Bir kadın ya sevimlidir veya sevimsizdir. Bunları çirkin olarak, güzel olarak tarif etmek yerine, bu iki kavramı daha çok özümsedim, benimsedim. Muhatabım olan bizi dinleyen ve izleyen tüm hanım kardeşlerime, kavan yapan bir saygıyla bunu söylüyorum ve bunu çok rahatlıkla izah etmek istiyorum sevimli veya sevimsiz olmanın güzellik veya çirkinlikle hiç mahiç bir alakası yoktur çünkü sevimlilik bedenin değil ruhun yansımasıdır maddeci toplum materyalist toplum işi gücü hep zahiri görüntülere verip iç dünyasını subjektif yönünü, psikolojik yönünü anlamayan insanlar hep insanın dışına önem vermişlerdir. Tarihi süreçte Yahudiler de böyle yapmışlardır. Onlar da insanın hep dışına önem vermiş ama iç dünyasını devre dışı tutmuşlardır. Hele hele evlilik hayatında eşler arasında birbirleriyle Ölünceye kadar değil kıyamet kopup da Ebedi alemde beraber olmak niyetiyle Evlenmiş olan eşlerin Birbirlerinin fiziki şartlardan Ziyade önce Ruh şartlarını hesaba Katmaları gerekir Ruhun yansımasıyla Bir kadın ya sevimli olur Veya sevimsiz olur Bunu elde etmenin yolu insanın iş dünyasının güzel olmasıyla mümkündür. Bir hanımefendinin iş dünyası zenginse, güzelse, hoşsa artık onun için eşi onu bir Leyla gibi görür. Ama bu sevgi saygı var bu sevgide, muhabbet var, merhamet var, acımak var, fedakarlık var. Her türlü güzellikleri adeta mıknatıs gibi çeker bu iş güzellik. İnsan iş dünyasının güzelliğiyle sevilir. Böylece seven de, sevilen de güzelleşir. İş dünyasının güzelleşmesinin güzellik salonlarına gitmekle hiç alakası yoktur. Sen nelerce kendinizi fiziken güzelleştirmek için salonlara gitseniz, paralar ödeseniz bunun sizi sevimli hale getirmesi mümkün değildir. Çünkü sevginin, muhabbetin adresi cilt değil, deri değil, kalptir, içtir. İç i̇ş dünyamızdır. İşte bu iş dünyamızda sadece iki güzellik, iki özellik olur. Birincisi takva, ikincisi ise ihlas. Yani samimiyet. Bir kadın veya bir erkek, bir insan iş dünyasında cidden samimi ise ve hayat tarzını, yaşam tarzını Rabbimizin memnun olduğu kriterlerle ölçülerle sürdürüyorsa bu iş dünyadaki güç, kuvvet, birikim hemen dışa yansır. Dışa yansımış olan şekline ise biz ahlak diyoruz. İşte bu kimseyi herkes sever. Zaten müminler arasındaki sevgi de buna dayanmıyor mu? Öyleyse konumuzu bu çerçeve içerisinde el alıyor. Ve bu güzellik yerine sevimli olan bir erkeğin, sevimli olan bir hanımefendinin nikahla beraber yaşamış olduğu evinde bu güzellikleri muhafaza etmenin adeta sigorta yapmasının bazı güzelliklerini takdim edeceğim. Gerek Hazreti Ömer Efendimiz, gerekse Hazreti Ömer Efendimiz diyorlar ki aklı başında hiçbir adam görmedim ki Bakara suresinin son iki ayetini okumadan uyusun. Aklı başında bir insan gördümse mutlaka bu insan diyor gece akşamleyin yatağına yatmadan evvel Bakara suresinin son iki ayetini okusun. Buradan hepinize rica ediyorum. İstirham ediyorum. Bakara suresinin son iki ayeti eşler arasında okunması olmazsa olmazlardan olması gerekir. Başlangıcı, ''Amenel Rasul'' diye başlar. Sonu, ''Ente fansurna alel kavmi kafir'' diye başlar. Sadece iki ayet. Bu iki ayetin evimizde yapmadan evvel okunması... Aile Yatımızda Eşler Arasında O Ev Ortamında Çok Manevi Güzelliklerin Oluşmasına Sebeptir Ve Hatta Ve Hatta Bu Ayetleri Okuduğu Halde O Gece Ölenleri Peygamber Efendimiz Şehitlik Mertebesiyle Taltif Ediyor Ve Müjdeliyor Bunu Bir Caminin Kürsüzünden Vaaz Yapan Vaiz Gibi Algılamayın Lütfen Aile Mektebi Dediğim gibi maddesiyle, manasıyla, özüyle, sözüyle, içiyle, dışıyla her şeyle bir okuldur. Bu okulun sınıfları vardır. Yüzlerce sınıf vardır. Ben sizleri her sınıftaki güzelliklerle buluşturmak ve tanıştırmak mükellefiyetinde olduğuma inanıyorum. Bir hanımefendi, Amenler okumalı, kocası onu dinlemeli. Veya kocası okumalı, hanımefendi bunu dinlemeli. Yani bir kardeşlik, arkadaşlık Dünyanın bütün konuları konuşuyoruz. Haberleri izlersek bunun yorumunu yapabiliyoruz. Alışveriş merkezine beraber gidiyoruz. Bunu alalım, bunu almayalım diyoruz. Evlerimiz ile alakalı çoğu konularda ortak kararlarımız oluyor. Peki Resulullah Efendimizin ısrar etmiş olduğu, ümmetinin her bir ferdinin okumadan uyumamasını istemiş olduğu bu güzel iki ayetimizi okumamak bir kayıptır. Hem de ciddi bir kayıptır daha doğrusu. İstersen bir deneyin. Allah aşkına deneyin. Velev ki mahalle camisinde imam efendinin okunu dinleseniz dahi bu peygamberimin tavsiyesine uyan bir şey değildir. O diyor ki okuyacak. Kadın da okusun, erkek da okusun. Dinlemek değil bu. Yani teybi de açabilirsiniz. Bilgisayardan da dinleyebilirsiniz. Ancak siz dinlemiş olursunuz. Ama peygamber diyor ki oku. Kim ki okursa. Bakara suresinin son iki ayetini okursa Allah'a kâfidir. O gece ölürse şehittir. Hayatı berekettir. Yani bu kadar garanti verilmiş olan bu güzelliği ben sizlere hararetle tavsiye ediyorum. Bir. Ev hayatımızdaki güzellikleri paylaşmanın, oluşturmanın bir başı güzelliği ise ezan demiş olduğumuz İslamiyetin en güzel şiarının ezana karşı lütfen tavrımızı bir gözden geçirelim. Buradan üzülerek söylüyorum ki merkezi sistem gerek vaazlar konusunda gerekse ezan konusunda artılar oldu ama çok da eksiler oldu. Merkezi sistemle beraber toplumun ezana saygısı bitti, tükendi. Yok denince kadar azaldı. Bir anne anne olarak bir baba baba olarak daha anne baba seviyesine gelmedilerse eşler olarak hakikaten bir ezan sesi kulağına geldiğinde acaba ne yapıyorlar? O evde okunan ezana karşı kocasının tavrı nedir? Hanımının tavrı nedir? Yani böyle acaba ezana karşı o eşlerin bir saygınlığı var mı? Veya dinliyorlar mı? Veya eşlerden biri ezan bitince Elini kaldırıp dua ediyor mu? Hanım dua ediyor Veya erkek dua ediyor Birbirlerine saygınlığını ifade eden Ezan konusu Ezana hürmetsizlik Evlerimiz bugün Ezan ile Ciddi şekilde buluşmada Sıkıntı yaşıyor Niçin? Çünkü bir Evde oturan anne olarak veya da bir hanım olarak ezana karşı saygınlığımızı kaybettik. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Fıkıh tarihinde İmam-ı diye bir zat vardır. Diyor ki sünnet-i şerifeye uygun olarak okunan ezan Muhammediye'ye saygı duymayanlar son nefeslerinde Allah korusun imansürler diyor. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yoktur. Aile yattınız ve ezan. Önemli bir konu bu. Detayına pek girmek istemiyorum. Sadece kendinizi bir anne olarak, bir eş olarak, hatta bekar bir kızımız olarak, bekar bir delikanlı olarak, nişanlı bir kız olarak nikah kıyılmış, evlemiş olan, daha çiçeğe burnunda bir aylık, iki aylık bir karı koca olarak bir gözden geçirin. Benim ezan muhammediye karşı ev ortamında ve kişilik Müslümanlık kimliğimde tavrım nedir? Bunu bir gözden geçirin. İstirham ediyorum, rica ediyorum. Bir başka konumuz. Seni seviyorum de ve neticeyi bekle. Küçük konu başlığım bu. Seni seviyorum de ve neticeyi bekle. Bu kelime. Gönülden geldiğinden dolayı Öyle bir tesir gücü vardır ki ister bunu içeceğin suya söyle Seni seviyorum ey su De İster seccadene söyle İster eşarbına söyle Kıyafetine söyle İster kocana söyle İster oğluna Kime söylersen söyle İşveren kardeşim Sen bir işçine Bir kalfana Seni çok seviyorum de O insanın sana karşı neticesini birlikte bakayım neler göreceksin. Evlilik hayatında seni seviyorum demek 224 bin peygamberin ortak bir adetidir. Çünkü onların her biri hanımlarına seni seviyorum demişlerdir. Ama sevgi kelimesi yozlaştırılmış, transit hale getirilmiş, korsan noktalarda daha fazla revaş bulunmuş, revaş dolmuş ama biz bunu bugün dillendiremiyoruz. Olayı ben sadece karı koca olarak düşünmüyorum. Nerede olursa olsun. Anneler, babalar, çocuklarına sık sık söylesinler. Seni seviyorum kızım. Seni seviyorum yavrum. Bir kaynana, bir kaim anne, gelinine üç günde bir ihtiyaç duyduğu zaman, hak ettiği zaman söylesin. Kızım seninle iftar ediyorum ve seni çok seviyorum. Veya bir gelin hanım. Kaynanasını Allah için söylesin. Annem gibi ben seni çok seviyorum. Sen iftar diyorum desin bakalım. Acaba o kaynananın gönlünde o gelinine o gelininin gönlünde kaynanasına nasıl bir akım başlayacaktır? Çünkü biz bunlar söylerken niye? Peygamberimiz söylediğinden dolayı de söylüyoruz. Devrede peygamberimiz var. Yani biz kendimiz bunu uydurmuyoruz. Bir iştihal etmiyoruz daha doğrusu bir müştehit de değiliz. Ancak Resulullah Efendimiz'in üzerine durmuş olduğu selam ve taam konusu kalpleri ürfet verir, muhabbet verir diyor. Bize selamı biraz zenginleştirelim. Zenginleştirelim. Damatlar, damat kardeşim kayınpederine, kayınpederi damadına seni seviyorum desin. Torunlar, amcalar, yeğenler, işverenler, iş alanlar. Doktorlar, hastalar. Yani bir doktor hastasının baş ucuna gelip de seni çok sevdim ben, seni seviyorum dese, inanır mısınız o hasta otomatik morale kavuşur. Bir sev kelimesi. Bak dilimiz aşınmıyor daha doğrusu. Yolda gidiyorsunuz bir simit alacaksınız. Simidi almış oldunuz kardeşi. Sen Allah için çok seviyorum. Aferin evladım. Sen çalanlardan çırpanlardan değilsin. Sen kapkaç değilsin bak alın teriyle simit satıyorsun de 50 kuruş çine ver bir tane simit al ne olur. Ne oldu? Tanımadığın bir delikanlı. Dedi ki, Allah için seni seviyorum diye. Bir caiz değil. Sakınca yoktur ki bunu. Sevmek. Çünkü müminler birbirlerinin sevgilerini ısrar derler. Ya yani açıklarlar daha doğrusu. Nedir? Allah için. Sahabe-i kiramın hanımları ne diyordu? Fedâk ömmî ve ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun ya Resulat. diyordu. Sevgililerine saygılanıp hep Bakımdan Seni seviyorum de Neticesini bekle diyerek bu Küçük bir konu başlığını atmış oldum Ve bu hususta inanıyorum ki Komşu komşuya bakacak Üst kattaki Sofra bezinin kırıntılarını serpiveriyor Alttakinin balkonuna düşüverdi e, Tabi olumsuz bir şey Hadi bakalım alt kattaki şimdi Üst kattaki ile sınavda Bakalım tavrı nasıl olacak Üst kattaki hata yaptı. Yani bunun hakkı yok yani. Kul hakkında girer daha doğrusu. Niçin serpiliyor, şey yapıyorsun böyle. Sofra bezindeki kırıntıları komşunuzun alt kattaki balkonuna niye döküyorsun? Buna dikkat etmek gerek. Ama dikkat etmemiş. Ne yapacaksın? Basarsın sizine gidersin. Selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? Ben seni çok seviyorum. Ama bir şey de sevmiyorum. Ha. Kusura bakma. Hayrola? Sofra bezde niye benim balkona silkiyorsun? Gülerek söyle bunu. Mimik hareketlerini söyle, ok gibi tesis eder onu daha doğrusu. Ama öyle değil de yeter be artık. Kaç defa yıkar böyle sinirsel bir yapımla, kelimeleri böyle sertleştirerek, kızgınlık hale soktuğun zaman aranıza bu rület girer artık. Halbuki komşusunuz. Komşu, komşu olacaksınız çünkü. et ı sımmetdar diyorlar. Önce komşu, sonuna ev. Bir soslobezi yürünen insan niye komşuyla kötü olsun öyle değil mi? Sevgi çıktı. Sev kelimesi devreye koyduğun zaman Ne demişler yumuşak dil Yılanı delinden çıkarır Hayvan dahi Tesis kalıyor bunu bırakınız insanı. bundan dolayı Bir mutfak e, kültürünü e, Özümsemiş olan bir hanımefendinin Sevgi dolu yüreğinden çıkan Eşyaya gıdalara olan Sevgi bakışları ve sevgi dilleri dahi Yemeğe tesis ediyor Gıdaya tesis ediyor Tuza tesis ediyor çorbaya tesis ediyor Bırakınız insanı Bundan eşya dahi nasipleniyor. Eşya dahi nasipleniyor. Geçen de söylemiştim. Aramıza bazı katılanlar bizi yeni dinleyen kardeşlerim için söylüyorum. Ben Afrika'ya gitmiştim Kenya taraflarında. Bir kabile odun ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Böyle balta hızar mızar yok. Tabii bunu yapacak. Köy halkı veya kabileler periyodik olarak seans yapar gibi gidiyorlar. Kim gitti? Kadın gitti. Ağzına açıyor gözünü yumuyor. Ağaca böyle kötü sözler söylüyor. Geliyor. İkinci gün bir başka kadın gidiyor. İkinci gün bir delikanlı gidiyor. Dördüncü gün bir erkek gidiyor. Bir de bakın iki ay sonra ağaç kurumuş. Bir kabilenin e, insanların ağzından çıkan kötü sözler yüzünden ağaç dahi kuruyor. Sen bunu sev kelimesini götürmüş olsaydın ağacı iki katlanmış olduğunu görecektin. Yapraklarla, çiçeklerle, yeşilliklere beraber. İnşallah bu ileriki dönemlerde gelecek evlilik hayatımızın. Daha çocuklarımızla kavuştuğumuz zaman O zaman anne baba Merhalesiyle bu konuları dillendirdiğim zaman inşallah ailedeki sevgi dilini Tekrarlamış olacağım burada Burada sadece söylemiş olduğum konu Seviyorum de Ve neticeyi bekle Telefonda söyle Bizim ilk dönem aile mektebine Kaltırdığım arkadaşlara eve eve verirdim Hanım kardeşim Beynin pantolonu yıkadın Güzelce ütüledin. Aferin eline sağlık. Sonra mendilini de cebine koyarken iki satır yaz yaz. Seni çok seviyorum. Senden mutluyum. Ve seninle iftar ediyorum de. Zarfın arasına koy ve cebine koy. Şimdi beyin aktırdığı zaman pırktırı zaman mendini kullanma ihtiyaç duyacak. Mendilini şöyle açtığı zaman o kağıdı görünce bir okuyacak böyle. Aa. Hemen kağıdı cebine mendili kullanmaya çalışacak. Ne oldu şimdi? Emeksiz, sermayesiz, külfetsiz, aile hayatının mutluluğunu siz genişletiyor ve zenginleştiriyorsunuz. Yani bunlar büyük büyük mevzu değil aslında. Böyle günümüzde böyle büyük iddialı kelimeler, büyük iddialı cümle bilimsel mevzular, ilmi araştırmalar vesaire vesaire böyle bir kısmı anlıyor, bir kısmı anlayamıyor. Bu adam ne diyor, Anladım sen bir şey söyle böyle basit şeyler. Allah Resulü'nün ağzından çıkan bir hadisi 60.000'den fazla hadis var diyor. Ben duymadım daha peygamberimiz acaba peygamberimiz ne diyor ki bu hadise bir insan çıkmamış daha yeryüzünde. Açık konuşmuş net konuşmuş. Herkesin anlayacağı dilden konuşmuş. Şimdi son zamanlarda böyle bilimsel bir şey yapacağım diyerek çıkıyor kürsüye kardeşim. Allah razı olsun. O da lazım. Sen bu üniversitede yap. İlmi seviyesi olanlara yap ama halkın ne çıktığın zaman da lütfen halkın dilini kullan. Seni halk dinliyor çünkü. Halkın dilini kullanmadığın zaman halk bir hal dinliyor sana. Ya uykusu geliyor ve de rahatsızlık geçip gidiyor. Yazık değil mi? O kadar emek verdin, araştırma yaptın. Bakımdan sevgili dilimiz bizim aile hayatımızda büyük bir öneme hail ve sahiptir. Bir başka konu şimdi sizlere tanıtmak istiyorum. Aile hayatı ve dua. Dua, dua, dua. Karı koca birbirlerime dua isteyeceksiniz. Sünnettir bu. Efendi bana dua et. Hanım bana dua et. Anne kızından, kız annesinden, baba oğlundan, komşu komşudan, kardeş kardeşten hep birbirlerimden dua eder Ve dua isteyelim. Çünkü biz dua sebebiyle Allah indinde bir değer bulduk. Duamız olmasa diyor Cenab-ı Allah'ın ne değeriniz vardır ki? Ne kıymetiniz olabilir? Dua. Duayı Rasul Efendimiz de sahabesinden istemiştir. Bir peygamber olarak sahabesinden dua istemiştir. Bana dua et demiştir diyor peygamberimiz. Ya Ey kardeşçiyim Ömer. Duadan beni unutma diyor. Peygamber söylüyor bunu. Peygamber Efendimiz dahi bir insandan dua istiyor. Dua, dua... Ama bu duayı yaparken gönül kimliğimizi mutlaka kontrol altına almak mecbiyetindeyiz. Çünkü duanın tesir gücü insanın gönülle bağlantılır. Dünyanın en hatibi olsanız dahi öyle cümleleri redifli, cinaslı, kafiyeli ifadelerle dua ediyorsunuz böyle. Ama ne biçim cümleler çıkıyor ağzından. Allah hiç tenezzül dahi etmez. Kalbiyle bağlantısı olmayan duaya Allah'ın bir karşılık verecek bir durum yoktur. Duayı kabul etmez Allah Teala. ki dua kalpten gelecek, işten gelecek. Bunun için tavsiye ediyorum sizlere secdelerdeki dualara ağırlık verin. Dua derken müsait fiziki şartlarınız o anda secdeye kapanın duaydın. Allah'a dua edin. Allah edin. Birunuzda da olabilir bu. Evinizde olabilir. Hatta arabanızda olabilir. Arabayla gidiyorsunuz. Bir fakire yardım ettiniz, dilenciye para verdiniz. Duygulandınız o anda. Hemen arabana sağa tarafa çekiver. O hal bambaşka bir haldir çünkü. İçinde bir kıpırdama meydana geliverdi. Ne geliyorsa eline duan. Oğlun için, kızın için, ahiretin için, kabir için, son nefesin için, iyilik için, her şey için dua et. Hiç bilmediğin insanlar için dua et. Dua bu kadar önemlidir. Duayla alakalı Alexi Karel, Batı bilim adamlarından bir tanesi biliyorsunuz. Diyor ki, Kanser, böbrek iltihapları, ülser, deri, akciğer ve kemik veremi veya kalp sarı gibi hastalıkların hızla iyileştikleri görülmüştür. Niçin? Dua sebebiyle. Kiliseden papazı götürüyor. Aynen hatırası bu. Kilisenin aldığı papazı götürüyor hastaneye. Hastaneye yatan doktora terapati yaptırıyor. Papaz yapıyor bunu. Yani dua ediyorlar. iyileşmesi için bakıyoruz ki hasta da çok ciddi hastalıkların girmiş. Tabi tıbbi müdahale lazım, ilaç lazım ama duayı da kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü o ilaçları tesir ettirecek kimdir? Allah'tır. Allah izin vermeden dünyalar dolusu doktora da gitsen, dünyalar dolusu ilaç da gitsen hiç dersini göremezsin. Ta ki Yüce Allah kün diyecek. Artık iyileştir diyecek ki tesir etsin. Bu kadar açık, net ifadelerle Gündeme getirmiş olduğu bu konuyu Bırakınız böyle ufak tefek şeyleri Bugün toplumumuzun korkucu Korkulu rüyası haline gelen Kanser hastalarının dahi Biz dua ile Tedavi elde edildiğine şahitiz Diyor bu ilgili arkadaşımız Dua Dua hususunda inanıyorum ki Evlerimiz Duaya şahit Karı koca olarak Birbirlerimizin arasında gönül bağı çoğalıyor. İşte sevgi bağı bir taraftan, ilgi bir taraftan, dua istiyor bir taraftan. Artık birbirlerimizin manevi yönden farkına varıyoruz. Artık olay maddesel boyutun bir de manevi boyutuna gidiyor. Bir erkek hanımının güzelliğini görmeye başlıyor. Maneviyatını görmeye çalışıyor. Artık hanımını o cinsel sevginin üstesinde bir ruhi sevgiyle sevmeye çalışıyor. Benim din kardeşim, hayat arkadaşım diyor. Artık ondan tırnağına bir innet dese dahi ciğerine batmış gibi rahat olmaya başlıyor. Ama olayın sadece maddesel sevgisi cinsel sevgi bu güzellikler ortaya koydurtturamaz. Çünkü o kaliteli, şahsiyetli sevgi kişiye fedakarlık aşılar. Sevgi ne demektir? Fedakarlık demektir. Yoksa kupkuru bir şey değildir. Sevgi, fedakarlık. Bakımdan Dua, sevgi, ilgi, alaka Hep birbirleriyle irtibatlı, Birbirlerini besleyen Ve birbirleriyle beraber Aile hayatını güzelleştirmeye sebep olan noktalardır Bir erkeğin Bir hanımefendinin Evlilik hayatındaki bu güzellikleri Çoğaltmanı zenginleştirmen Bir başka şeyine geldim şimdi Teşekkür Aile hayatı ve teşekkür Kur'an-ı Kerim'de 75 ayette şükür geçer. Yani teşekkür diyor buna. İnsanlığın teşekkürü, peygamberlerin Allah'a teşekkürü, şükretmesi. Şimdi düşüneceksiniz. Ben, hanımıma veya ben kocama teşekkür etsem ne olur? Kur'an diyor ki şükreden, yani teşekkür eden, kendi iyiliği için şükretmiş olur diyor. Nemir suresinin 40. ayetinde şükrü dile getiren Rabbim, şükreden, teşekkür eden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Bir hanımefendi kocasına teşekkür ediyor. Bir koca hanımına teşekkür ediyor, eşler birbirine teşekkür ediyorlar. Aslında kendi kendine iyilik yapıyorlar. Bunun farkına değiller. Yani teşekkür, size karşı tarafı memnun etmekle olayı kapatmıyor. Hem sizi ilgilendiriyor. Hem de karşı taraf ilgilendiriyor. İki tarafın istifade ettiği, iki tarafın müstefit olduğu bir konudur. Teşekkür olsun, şükür olsun insanın neye daha çok değer verdiğinin bir göstergesidir. Yani ev hayatında, evlilik hayatımızdaki teşekkür bir insanın yani bir hanımın veya bir erkeğin neye daha çok değer verdiğinin bir göstergesi. Neye değer verdiğini ortaya koyan bir simge oluyor daha doğrusu. E neye değer veriyorsak ona şükrediyoruz demektir. Bütün bunlar bir üstüze koyduğumuz zaman Allah bile hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde ne diyor? Eğer siz teşekkür eder, şükrederseniz biz de ziyadeleştiririz. Allah bile Kulundan şükür bekliyor, teşekkür bekliyor. Teşekkür ettikçe diyor, yani verdiğim nimetlere teşekkür ettikçe ziyadeleştireceğim. Senden teşekkür, benden ziyadeleştirmek. Bu ne, mu ne muazzam bir denge. Bir erkek de hanımına teşekkür ediyor. Hanımının 10 derecelik itaatı varsa 20'ye çıkıyor. Hanım kocasına teşekkür ediyor. Efendinin hanımına 20 derecelik bir saygınlığı varsa çıkıyor. 40 dereceye çıkıyor. Yani bu insanın elinde olan bir şey değil. Gönül dünyamızla alakalı bunlar. Yani aile hayatımızın evde geçirmiş olduğumuz zaman dilimindeki farkında olmadığımız veya ezberlediğimiz, ezbere sürediğim bu kelimeler içine dolduğu zaman, bir arka bahçede baktığınız zaman ya ben hanımım bana mutfaktan bir bardak su getirdim. Teşekkür ettim. Tamam teşekkür ederim. Eline sağlık. Olay bir cümleyle bitmiyor burada. Olay bir eyleme dönüşüyor Eyleme dönüştüren Allah'tır Bir salih amel ediyor Allahu Teala bunun Diyarın mizan başına koyacak Evlilik hayatında kocana kaç defa teşekkür ettin Hanımına kaç defa teşekkür ettin Bu müstakil bir dosyalara çıkacak daha doğrusu 50 senelik 40 yıllık 30 yıllık bir aile hayatınızda Teşekkür kimliğimiz acaba aile hayatımızda seviye olarak ne durumdadır Bunu gözden geçirmek mecbiyetindeyiz Bakımdan Kur'an-ı Kerim yine Zümer suresinde Kun mina Şakir'in şükredenlerden ol. Yani Cenab-ı Allah bizi sürekli teşekkür üzerinde bulunmamızı istiyor ve böyle emrediyor istemenin üstesinde. Ve sonunda da insanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmez diyor Peygamberimiz. E bu geçiyor geçi esnende demek ki Allahu Teala'ya şükretmemizin, teşekkürümüzün kabul edilmesinin Altyapısı yapısı nedir? İnsanlardır. Bu kimdir? Oğlumuzdur, kızımızdır, amcamızdır, arkadaşımızdır, komşumuzdur, hanımızdır vesaire vesaire. Siz komşunuza teşekkür etmezseniz Allah'a teşekkür etmiş sayılmazsınız. Teşekkür edilmesi icap eden bir konuysa teşekkür ettiniz, Allah'a teşekkür etmiş gibi Allah bunu kabul ediyor. Teşekkür konusunda cimri olmayın. Üstelik çok ama çok cömert olmak durumundayız. Teşekkür ve özür İnsani bir güzelliğin farklı iki özelliğidir. Bir özür dilemek, bir de teşekkür etmek. Aile hayatımızda eğer bu iki konuyu doğal hale getirirsek, zorlamadan, böyle canımız sıkılmadan değil, doğal, kilmik, tabii olarak, natürel halinde birbirlerimizi teşekkür edebiliyorsak ve bunu da cidden yapabiliyorsak, inanın çok büyük mükafatın, büyük bir güzelliğin içerisinde bulunuyor demektir ki bu. Yani lafla, sözlerle izah edilemeyecek kadar değerli olan bir konudur. Bunu gerçekleştirmek için evlilik hayatımızda bizim terkibimiz vardır. Başkasına karşı avukat, nefsine karşı bir savcı olmak. Evlilik hayatının en güzelliklerinden bir tanesi bu. Başkasına yani hanımına karşı avukatlık yap, kendine karşıysa savcı ol. Aile hayatında bunu sistemleştirmek durumundayız. Hanımlar erkeklerine erkekler hanımlarına avukat vari tavır alırlar. Avukat müvekkilini kurtarmak için mücadele yapar. Savcı da tabi kendi mesleğine göre cezalandırmak için dosyasını, iddianamesini ona göre hazırlar daha doğrusu. Bir evlilik hayatında karı koca haklı haksız kelimelerle savcılığa oynamazlar. Ya avukat. Bu da teşekkürün bir başka yönü. Teşekkür Kalbe giden bir yoldur aynı zamanda. Kalbe giden bir yol olduğundan dolayı... Teşekkür eden kimse... Teşekkür alan kimse... Kalben mutluluk duyarlar. Zaten huzur demiyor musunuz? Ailede huzur gitti. Mutluluk gitti. Peki bu mutluluğu... Huzuru ne ile getireceğiz? Ev yaptık olmadı. Son model araba aldık. Olmadı. En kaliteli elbise giydirdik. Olmadı olmadı olmadı. olmadı. Huzurun yeri araba değil ki. Huzurun adresinde... Köşkler villalar değil ki huzurun adresi neresidir kalptir. Kalbin ne kadar mutlu o kadar huzurun var demektir. İster gece konduyvarı evde otur, ister villada otur, nerede otursan otur, ister Murat araba kullan ister Mercedes kullan mutluluklar Muratta veya Mercedes değildir. O arabayı sürecek olan insanın gönül dünyasındaki mutluluk oranındadır mutluluk. Öyleyse kalplerimizi mutluluklarla ne kadar çoğalacak olursak huzurumuz o nisbette artacaktır. Fakirsin yok zenginsin, zekat alansın, zekat verensin. Efendim dilencilik yapıyorsun. Doğru yolda, hak yolda. O da bir şeydir. Allahu Teala'nın kitabına yer vermiş. Yani dilenci olan kimse isteyecek elbette ki, isteyecek. Bunu sana tane getirmedi müddetçe onun vazifesi istiyor tabii. Ne yapsın? Acım diyor. Afrika'da Sudan'da da herkes elini açmış böyle böyle göstermeli yok karnat çünkü bir şey yok. Ekmek istiyor, istemezsin mi? Allah sana diyor ama bunları azarlama. Bunlara ihtiyacın kadar karşını verin diyor. Bu dahi bir güzellikle, iyilik olması icap eder Müslüman'ın bir karı olarak, eşler olarak Müslüman'ın gönlünü hoş etmek Allah'a en sevni amellerdendir. Bu da Peygamberimizin bir hadis-i şerifidir. Müslüman'ın gönlünü hoş etmek Allah'a en sevni amellerdendir. Çünkü evlemiş olduğun kocan veya hanımın senin din kardeşin. Müslüman kardeşin. Sen Müslüman kardeşini bir eş olarak yaşıyorsun ama Müslüman kardeşinin ve beynin veya hanımının gönlünü hoş ettin mi teşekkürle. Aferin dedim. Tebrik ettin. Takdir ettin. Allah indinde en sevimli amellere amelini katı vermiş oldun. Bak bunlar parayla pulla külfetle değil. Çok rahat çok kolay oluyor. Hatta Peygamberimiz yine Allah ihtiyacı olduğu halde kocasına teşekkür etmeyen bir kadına rahmet nazarıyla bakmaz diyor peygamberimiz. Son cümlemi söylüyorum ve bitiriyorum. Allah ihtiyacı olduğu halde kocasına teşekkür etmeyen bir kadına rahmet ile bakmaz. Teşekkürü bu şekilde burada bırakıyor inşallah. Önümüzdeki derste kaldığım yerden ev içi manevi dinamiklerime devam edeceğim. Bu duygularla saygılarımız selamlarımı sunuyor. Hepinizi mutlu günlere, mutlu gecelere davet ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Teşekkür ediyorum.